Efendiler kabir azabı haktır ve gerçektir. Bu şey hikaye gibi gelmesin. Yakın zamanda bu geçitten biz geçeceğiz. Üç şey kabir azabını iktiza ettirir, kaçın ondan sakın. Üç şey riayet etmeyin kabir azabına müstahak olur. Birisi pislikten kaçınmayan, idrardan ve kazı kaçınmayan kişiler. Zahir kısmı bu. Dikkat etmiyor, üstüne damlatıyor, üstüne sıçratıyor falan. Fakat da bunun da bir yönü vardır, burası girilir ama söylemek mecburiyeti hasıl oluyor. Bazı Müslümanları görüyoruz böyle, edep yerlerini caminin avlusunda, şadırvanın yanında çıkarıyor böyle falan yıkamakla. Hatiyyen İslam'da el-hayâ'ı nev-i'mandır. haya imandan bir şubedir. Belki yarısıdır iman Bu temizliği gizli yapmak lazımdır. Kuldan utanmayan Allah'tan utanmaz, hayal etmez. Utanmak lazımdır. Taharet yapacaksın, gizli yapacaksın. Bunu göstermeyeceksin tahalletin ortalarda böyle falan. Belki sizler de şahit oldunuz benim söylediklerime yani böyle. Bu doğru bir şey değildir. Gizli yerde yapmak lazımdır. Hayaya çok dikkat etmek lazım. Hayas adamın imanı yoktur. Hayas adamın imanı gider. Yoktur. Birisi idrardan kaçınmamak. Üstüne sıçratmak. Kilotuna akıtmak. İdrarı. Yahut kazur atan iyi kendini temizlemek. Burası yere değil. Bu fıkıh dersidir. Fakat sırası yerine söylemek mecbese asıl oluyor. İkincisi, anaya babaya ak olmak, asi olmak, onların hakkını yerine getirmemek, onlara itaat etmemek, onlara ihsanda bulunmamak, onlara galiz galiz sözlerle cevap vermek. Mesela bir kimse ebeveynine yani anasından babasının sağlığına yetişip de Seslendiği vakitte ona ne var desem öyle, o adam azaba müstahak olur. Babasına babacığım, annesine anacığım diye tercih üzerine. Allah diyor ki Kur'an'da Celle Celaluhu Hazretleri ve la tekkul ufun ve la tanhruma ve kullahu maqawrun Yani sizler ananıza babanıza üf, üf be, üf, üf demeyiniz diyor Cenab-ı Allah. Bundan dolayı azaba müstahak oluyoruz diyor. Esadullahil Galip, Ali İbni Ebi Talib, Saki Kevser, Saki Kevser, i̇mam Ali Kerem'le Allahü ve Şevru'yu diyorlar ki, Üf kelimesinden daha hafif bir kelime olsaydı, insanlar arasında, üf kelimesinden daha hafif bir kelime olsaydı, Allah onunla Kur'an'da zikaderdi diyor. En hafif kelime üftür. Üf demeyiniz Üçüncüsü, beyn <gülüyor> nas lat götürüp getirenler. Gammazlar yani. İki cemiyeti birbirine düşürmek, iyi kişiyi birbirine ayırmak. Bu ahlak kimde varsa bunların azabı kabre düşer olur. Diğer bir hadis-i şerifte bir fazlası var. Bu da kızdığı vakitte küfreden, sebbeden, şetmeden kimsedir. sinden keflen, ya daha kötü sözler yani anlıyorsun demek benim. Bu şekilde hasmine cevap verenlerdir. sahip olmayan. Bir hadis-i şerifte bu ilave edilmiş. Bu kadar söyledik. Bunlardan kaçırırız yani bu güçlerden.